Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır El Basri Müslümanlara gelen ilk emir oku. Bu nedenle okur Müslüman. Kendini ilme adar. İslam'la yeni tanışan toplumlar da bu düsturdan hareket ettiler ve her alanda kendilerinden beklenmeyecek başarılara imza atmaya başladılar. Devlet yönetimi sistemleri, adalet ve eşitlik, toplumsal düzen, bilim ve teknoloji alanındaki gelişimleri Batı dünyası tarafından şaşkınlıkla takip edildi. Batı toplumları açısından anlaşılması neredeyse imkansız bir devrim olmuştu doğuda. Oysa onlara göre Doğu toplumları okuma-yazma bilmeyen cahil halklardı. Bilmedikleri bir şey vardı. Kur'an cehaleti yasaklar. Bilgiyi ve öğrenmeyi farz kabul eder. Bundandır İslam alimleri ve Müslüman hükümdarları kendilerinden önceki bilgi birikimini yok saymadılar. Onlar için önemli olan ilimdi çünkü. Kendilerinden önce gelen bilgi birikimini alıp, öğrenip, Üzerine yeni bilgiler, deneyimler ekleyip hep daha fazlasını öğrenme ve kendinden sonrasına aktarma peşindeydiler. Beytül Hikme'de on binlerce kitap vardı. Burada bulunan kitaplar, Süryanice, Sanskritçe, Farsça, Yunanca ve Latince örneklerinden çevrilerek bilim dünyasının kullanımına sunulmuştu. Yani Müslümanlar bilgi kaynağının Müslüman olup olmamasından ziyade doğru olmasıyla ilgileniyordu. Bilindiği üzere Peygamberimiz Bedir savaşından sonra 10 Müslüman'a okuma yazma öğreten esirleri serbest bırakmıştı. Müslüman hükümdarlarda Peygamberimizden aldıkları bu mirası devam ettirdiler. İşte Mirşap bin Eberi de bu örneklerden biridir ve belki en önemlilerindendir. Yahudi asıllı olan Mirşap Mezopotamya ve Mısır kültürlerini çok iyi bilen, dillerini okuyup yazabilen önemli bir alimdi. Babası Halife Mansur, 762 yılında Bağdat'ı kurarken, Mirşap bin Eberi'nin Müslüman olup olmamasını önemsememişti. Onun için önemli olan Mirşab'ın bilgi birikimiydi. Ondan istifade etmeyi düşündü ve Bağdat'ın kuruluşunda ilminden çok faydalandı. Mısır ve Mezopotamya kaynaklı birçok bilimsel eserin Arapçaya çevrilmesi görevini ona verdi. Sonradan Müslüman olan Mirşap bin Eberi, Maşallah Bin Eberi El Basri ismini aldı. Çevirilerin yanında gökbilim ve astroloji üzerine çalışmalar yapmaya başladı. Ve bu konularda birçok eser kalemi aldı. Bu eserleri daha sonra Latince ve İbranice'ye çevrildi. Döneminde Batı dünyasında çok önemli etkileri olan kitaplarının başında 14 bölümden oluşan astroloji konulu Kitabül Mevalit yani doğumlar kitabı yer alır. İkinci önemli kitabı Fil Kıranat vel Edyan vel Milel Yani inançlar, dinler ve milletler kitabıdır. İnsanlığın tarihi ve kültürel yapısını anlatmakla birlikte astroloji tarihi hakkında da bilgiler içermektedir. Bu kitap göstermektedir ki Müslüman alimler sadece kendi dönemlerini merak etmezler. Kendinden öncesini, kendileri dışında olanı da merak eder, araştırırlar. Böylece onlardan alınması muhtemel faydalı unsurları da keşfederler. Efendim, ilk Müslüman gökbilimciler arasında yer alan maşallahın, gökbilim ve astroloji konusunda Mezopotamya, Keldani ve Sabi gibi önceki kültürlerin teknik bilgilerinin İslam dünyasına geçmesinde, ve tanınmasında büyük etkisi olmuştur. Orta Çağ Batı toplumunda Meselaha adıyla anılan Maşallah'ın Usturlap'la ilgili eseri 7. yüzyılda Latince'ye çevrilmiş ve Batı'da etkili olmuştur. Bu eser daha sonra 18. yüzyılda İngilizce'ye çevrilmiştir. Dünya bilim tarihi açısından önemli bir mihenk noktası olarak kabul edilen Maşallah bin Eberi Elbasri'nin vefat tarihiyle ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır